Merhaba, Alia'da hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin 2.6 katına çıktı. Çevre ve sağlık alanında çalışan 18 sivil toplum kuruluşunu çatısı altında toplayan Temiz Hava Hakkı Platformu, 15 Mayıs 2016'da İzmir'in Alia ilçesinde gerçekleştirilen fosil yakıtlardan kurtul Break Free etkinliğindeydi. Platform etkinlik için bulunduğu Alia'da kömürlü termik santrallerin çevreye ve insan sağlığına etkilerini gözler önüne sermek için 3 gün boyunca hava kirliliği ölçümleri gerçekleştirdi. Elde edilen verilerse Alia'da insan sağlığının nasıl bir tehdit altında kaldığını çarpıcı şekilde gözler önüne serdi. Söz konusu verilere göre işler durumdaki kömürlü termik santrallerin yanı sıra 7 tane daha kömür ve petrokoklu termik santral yapılması planlanan Alia'da hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin 2.6 katına çıktı. 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ALIA'nın 3 bölgesinde hava kirliliğine neden olan PM2.5 partikül madde miktarı ölçüldü. ALIA çarşı girişinde yapılan 2581 ölçüm sonucuna göre PM2.5 düzeyi ortalama 26.2 mikrogram metreküp olarak bulunurken akşam 18'den sonra PM2.5 seviyelerinin 25 mikrogram metreküp olan Dünya Sağlık Örgütü limitlerinin 4 ila 6 katı civarında yüksek limitlerde çıktığı gözlendi. 10 mikrogram metreküplük artışların bile öldürücü sonuçlara yol açtığı PM2,5 kirliliğinin akşam saatlerinde Ala'yı boğar tarzda etkisi altına alması kabul edilemez olduğu gibi kuşku doğurucu. 9 Mayıs günü gerçekleştirilen ölçümlerde ise daha dikkat çekici bir veri elde edildi. Buna göre hava kirliliğine neden olan PM2.5 partikül madde salımı 9 Mayıs günü saat 19'da 112.18'e kadar yükseldi. Türkiye'de partikül madde ölçümlerinin yetersiz olduğunu bu kirleticilerin henüz sadece 16 şehirde pilot olarak ölçümlerinin yapıldığını vurgulayan Temiz Hava Hakkı platformundan Doktor İnci Köseoğlu sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi. "Aliada yerleşimin olduğu siteler, lojmanlar ve plajlar bölgesinden yaptığımız ölçümlerde PM2.5 değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü limit değerlerinin üzerinde olduğunu saptadık. Bu değerlerin özellikle akşam saatlerinde limitlerinin çok daha üzerinde çıkması sanayi tesislerinin emisyonlarını akşam saatlerinde yüksek düzeyde arttırdığını gösteriyor. Bu nedenle Alada gerçek ölçüm değerlerine ulaşmak istiyorsak her türlü mevsim ve meteorolojik koşullarda ölçümlerin yapılması gerekiyor. Ala gibi çok sayıda sanayi kuruluşu ve termik santral bulunan bir yerleşim yerinde hava kirliliğini oluşturan kirleticilerin ölçümünün yapılamıyor olması kabul edilemez. 18'den sonra kirliliğin artması ise sanayi kuruluşlarında baca filtrelerinin denetlenip denetlenmediği konusundaki Kuşkular uyandırmaktadır. Aliada kanser ölüm sıklığının diğer yerleşim bölgelerine göre yüksek olmasının PM2.5 değerlerindeki yükseklikle bağlantısı da araştırılmalıdır. Bizler artık nefes alınmaz duruma gelen Aliada termik santral veya başka hiçbir sanayi yatırımına izin verilmemesini talep ediyoruz dendi bu açıklamada. Su ürünleri tebliğ için düzenlenen ve su ürünleri kooperatifleri birlik başkanları, üst birlik başkanları, akademisyenler ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı ile balıkçılıkla su ürünleri genel müdürlüğü uzman, denetçi ve bürokratlarının katıldığı istişare toplantısında üzerinde uzlaşıya varılan konulardan biri de dalyanların avlanma vakti oldu. Vaktiyle İstanbul'un 37 dalda yanı olduğu ve dalyancılığın geleneksel bir avlanma biçimi olması nedeniyle korunması gerektiğini savunan bilim insanları olduğu gibi dalyanların balığı üreme döneminde yani yumurtayı taşır vaziyette Marmara'dan Karadeniz'e çıkarken avlaması sebebiyle sürdürülebilirliğinin önünde tehdit olarak, olarak görenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bugün hala Nisan sonu kurulan ve Ağustos'ta kaldırılan biri Poyrasköy, biri Beykoz, biri Rumeli Feneri, biri de Büyükada'da olmak üzere dört dalyan var. Bu dalyanların torik ve palamut yakalamak için kuruldukları gırgır reislerinden kıyı balıkçılarına hemen tüm İstanbullu balıkçıların şikayet konusu. Slow Food Uluslararası Konsey Üyesi Defne Koryurek ise konuya ilişkin şöyle bir açıklama da yaptı. Biz fikir sahibi damaklar olarak bakanlığa dalyanların kaldırılması yönünde görüş iletmiştik. Bu karar her ne kadar dalyanların devamına izin veriyor gibi görünse de aslında ticari değeri yüksek balığın avlanmasına, İmkanını ortadan kaldıracağı için her balığı koruyacak. Üremeye giden balık miktarında artış sağlanacak. Hem de samimi olmayan işletmecilerin dalianlarını bırakmalarına neden olacaktır diye konuştu kendisi. Ankara'da Gıda tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda gerçekleşen su ürünleri istişare toplantısı daha sonra tamamlandı. Su ürünleri tebliğ için düzenlenen su ürünleri kooperatif birlik başkanları, üst birlik başkanları, akademisyenler, gıda... Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı balıkçılıkla su ürünleri genel müdürlüğü uzman, denetçi ve bürokratların katıldığı bu toplantıya maalesef sivil toplum ve basın katılımcı olarak kabul edilmedi. Yeşil Gazete'nin bu haberine göre duyarlı deniz alanı kabul edilen ve bilim insanlarının bir kuluçkahane olmasına referansla korumacılığını tavsiye ettikleri Marmara Denizi'nde bir yıl süreyle ne yazık ki ışıkla avcılık serbest bırakıldı. Konunun uzmanları bu iznin hamsi stokları üzerinde tarifsiz bir av baskısı yaratacağını söylüyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.